Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Sürünen Adam Bay Sherlock Holmes, Profesör Pressbury'nin etrafında gelişen benzersiz olayları, sırf 20 yıl önce üniversiteyi çalkalayan ve sonrasında Londra'nın bütün akademik çevrelerinde yankı bulan çirkin dedikoduların aslanı ortaya koymak için bile olsa, anlatıp yayımlamam gerektiğine inanmıştır her zaman. Ancak araya engeller girdiğinden, bu tuhaf vaka dostumun diğer pek çok macerasıyla birlikte o teneke kutuya gömülü kaldı. Ama şimdi iznimizi de nihayet aldığımıza göre Holmes'ün emekliye ayrılmadan önceki son vakalarından birini teşkil eden gerçekleri anlatmanın zamanı geldi. Hikayeme başlamadan önce son bir kez bazı yerlerde hala gizliliğe gerek duyduğumu eklemek zorundayım. 1903 yılının Eylül ayında bir pazar akşamı Holmsten kısacık bir mesaj aldım. Müsaitsen hemen gel, müsait değilsen de gel. Sherlock Holmes O son günlere doğru aramız epey bir limoniydi. O fazla alışkanlığı olmayan ama olanlara da müthiş yoğunlaşan bir adamdı. Ve ben onun alışkanlıklarından biri olup çıkmıştım. Böyle bakınca kemanından, tütününden, eski piposundan, firislerinden farksızdım. Hareketli bir iş çıktığında bir de sinirlerine güvenebileceği bir arkadaşa ihtiyaç varsa benim rolüm belliydi. Ama bunun dışında da işe yaradığım şeyler yok değildi. Mesela zihnine bir nevi bileği taşı oluyordum. Onu coşturuyordum. Benim yanımda sesli düşünmeyi seviyordu. Belki de sözleri nadiren bana yönelik oluyordu. Öyle zamanlarda benimle değil de tütün kesesiyle konuşsa da olur diye düşünüyordum. Ama yine de alışkanlıklarından biriydim ve kimi zamanlar o konuşurken araya girmem yararlı oluyordu. Zihnimin onun kadar hızlı çalışmaması canını sıksa da, bu can sıkıntısı kıvılcımlar saçan sezgilerinin ve fikirlerinin her zamankinden daha canlı ve zinde alev almasına yol açıyordu. İttifakımızdaki mütevazi rolüm buydu işte. O akşam Baker sokağına vardığımda, dizlerini göğsüne çekip koltuğa gömülmüş, piposu ağzında kaşları düşünceli düşünceli çatılmış haldeydi. Yine eziyetli bir sorunun sancılarını çekmekteydi besbelli. Eliyle eski koltuğuna geçmemi işaret ettikten sonra bir yarım saat daha orada olduğumdan haberi yokmuş gibi oturmaya devam etti. Sonra sıçrayıp düşüncelerinden uyandı. Her zamanki muzip gülümsemesini görünce buranın bir zamanlar benim de evim olduğunu hatırladım. Dalgınlığımı mazur göreceksin artık sevgili Watson diye söze girdi nihayet. Son 24 saat içinde ilime tuhaf bir vaka geldi. Ardından onu düşünürken aklım daha genel bir meseleye kaydı. Az önce detektiflerin faaliyetlerinde köpeklerin kullanımı üzerine bir yazı hazırlamayı düşünüyordum. ''Tamam da Holmes, köpekler zaten kullanılıyor.'' dedim. ''İş köpekleri var, polis köpekleri var.'' ''Hayır hayır Watson, işin orasını ben de biliyorum. Ama hiç akla gelmeyecek kullanımları da var.'' Hani senin de kaleme aldığın şu akgürgenlerle ilgili vakada hatırlarsan bir çocuğun zihninden geçenleri tespit ederek kendini beğenmiş babasının yasa dışı alışkanlıklarını ortaya çıkarabilmiştim. Evet gayet iyi hatırlıyorum. İşte köpeklerle ilgili şimdiki düşüncelerim de ona benziyor. Bir köpek aile hayatını yansıtır. Kasvetli bir ailede kıpır kıpır bir köpeğe ya da mutlu bir ailede bezgin bir köpeğe rastlayabilir miyiz? Havlayan insanların köpekleri de havlar. Tehlikeli insanların köpekleri de tehlikeli olur. Ayrıca insanların değişken ruh halleri bile geçebilir köpeklere. Başımı salladım. İyi de Holmes bunu nerede kullanabilirsin ki? diye sordum. Holmes söylediklerimi duymamış gibi piposunu doldurup oturduğu yere döndü. Bunu en iyi şu anda soruşturmakta olduğum vakada kullanabiliriz. Tahmin edebileceğin gibi önümde epey karmaşık bir yumak var ve ben hala ipin ucunu bulmaya çalışıyorum. Bu muhtemel açık uçlardan biri de şu sorunun cevabında yatıyor. Profesör Presbury'nin kurt köpeği Roy, sahibini neden ısırmak istemiş olabilir? Biraz da hayal kırıklığıyla koltuğuma gömüldüm. İşimi gücümü böyle ipe sapa gelmez bir soruyu duymak için mi bırakıp gelmiştim? Holmes gözlerini üzerime dikmişti. Hiç değişmeyeceksin Watson, dedi sonra. En önemli meselelerin en küçük şeylerle aktarılabileceğini hala öğrenemedin. ''Ciddi, ağırbaşlı bir fikir adamının ki Presbury ismini duymuşsundur herhalde. Hani şu meşhur Comfort fizyoloğundan söz ediyorum. Sadakatinden bunca yıldır şüphe etmediği kurt köpeği tarafından iki kez saldırıya uğraması sence de ilk bakışta garip durmuyor mu? Bundan bir şey çıkaramaz mısın?'' ''Köpek hasta olmuştur.'' ''Tamam onu da göz önüne almak gerekir ama başka kimseye musallat olmamış. Sahibine de sadece iki kez saldırmış.'' Tuhaf bu Watson, hem de çok tuhaf. Ah, yanılmıyorsam Bay Bennett da geldi. Keşke bu kadar erken gelmeseydi de seninle biraz daha konuşabilseydik. Yeni müşterimiz, merdivenleri hızlı adımlarla çıkıp kapıyı sertçe çaldıktan sonra içeri girip kendini tanıttı. Otuzlu yaşlarda, uzun boylu, yakışıklı, iyi giyimli ve zarif bir genç adamdı. Kendine güvenen, görmüş geçirmiş bir dünya adamından çok, çekingen, toy bir öğrencinin tavırları vardı onda. Bu çok hassas bir mesele Bay Holmes, diye söze girdi. Profesör Presbury ile hem resmi hem de özel ilişkimizdir söz konusu olan. Bunu üçüncü bir kişiye anlatacağım için kendimi nasıl ayıpladığımı tahmin edemezsiniz. Korkmayın Bay Bennett, Dr. Watson'a sonuna kadar güvenebilirsiniz. Böyle bir meselede yardıma ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için çağırdım kendisini de. Siz nasıl isterseniz Bay Holmes ama bu meseleyle ilgili çekincelerimi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Ben senin için kısa bir özet geçeyim Watson. Bu beyefendi Bay Trevor Bennet. Meşhur bilim adamının asistanı olmakla kalmıyor. Onun çatısı altında yaşıyor ve kızı da nişanlısı oluyor. Haliyle profesörün onun sadakatinden şüphelenmesini istemeyiz. Ama bana kalırsa bu esrarengiz vakanın çözülmesi için gösterdiğiniz gayret sadakatinizin en büyük belirtisi olacaktır. Umarım öyle olur Bay Holmes. Çekincelerimden biri de bu. Doktor Watson meseleden haberdar mı? Anlatmaya vaktim olmadı. O halde yeni gelişmelere geçmeden önce her şeyi en başından anlatsam iyi olacak. İzninizle bunu ben yapayım, dedi Holmes. Böylece olayları doğru sırasıyla kavrayıp kavramadığımı da görmüş olursunuz. Peki alavatsın. Profesör ünü bütün Avrupa'ya yayılmış olan bir adam. Hayatı akademik çevrelerde geçmiş. Tertemiz sicilinde en ufak bir rezalet bile yok. Bir tek evladı var, o da kızı Edith. Yanlış anlamadıysam oldukça mert ve iyi kalpli bir adam. Biraz da savaşçı bir ruhu var denilebilir. Bir iki ay öncesine kadar ki hikayesi böyle. Sonra hayatı birden bir allak bullak oluyor. 61 yaşında olmasına rağmen karşılaştırmalı anatomi kürsüsünden meslektaşı olan Profesör Morphy'nin kızıyla nişanlanıyor. Öğrendiğim kadarıyla bu yaşlı bir adamın mantık çerçevesinde bir flört girişiminden çok aşktan başı dönmüş bir delikanlının gönül meselesine benziyor. Alice Murphy adlı hanımefendinin güzelliği ve zekasıyla kusursuz bir genç kadın olduğunu düşünürsek, profesörün bu tutkusunu mazur görebiliriz sanırım. Ama gel gör ki beyefendinin ailesi aynı fikirde değil. Çok ileri gittiğini düşündük, dedi konuğumuz. Kesinlikle. Ayrıca çok da şiddetli ve alışılmadık. Profesör Presbury zengin bir adam olduğu için kızın babası bu ilişkiye itiraz etmemiş. Kızsa pek aynı görüşte değilmiş. Peşinde koşan diğer adaylar dünyevi açıdan olmasa da en azından yaşça uygunlarmış. Ama kız yine de onca tuhaflıklarına rağmen profesörden hoşlanıyormuş. Tek sıkıntı aralarındaki yaş farkıymış anlaşılan. Tam bu sıralarda profesörün alışıldık hayat düzeninde değişiklikler görülmeye başlanmış. Daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmış ve kimseye haber vermeden evden çekip gitmiş. İki hafta sonra çıka geldiğinde ise epey bir yol yorgunu görünüyormuş. Normalde son derece açık sözlü bir adam olarak tanınıyor olmasına rağmen neden ortadan kaybolduğunu kimseye söylememiş. Çok geçmeden konuğumuz Bay Bennett, Prak'taki bir meslektaşından konuşma fırsatı bulamasa da Profesör Presbury'yi şehirlerinde gördüğünü bildiren bir mektup almış. Bu da olmasa ev halkı adamın nerelerde olduğunu asla öğrenemeyecekmiş. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. O günden sonra profesöre bir haller olmaya başlamış. Tavırları hep gizli bir şeyler yürütüyor gibiymiş. Çevresindekiler adamın bu değişimine bir türlü akıl sır Sanki tepesine koca bir bulut gelip oturmuş gibi karanlık davranışlar sergiliyormuş. Ama aklına bir şey olmamış, her zamanki derslerine devam ediyormuş. Ona derinden bağlı olan kızı, babasının büründüğü bu yeni kılıktan kurtulup eski güzel günlerine dönmesi için elinden geleni yapıyormuş. Anladığım kadarıyla bayım siz de aynı çaba içindeymişsiniz ama hiçbir şey işe yaramıyormuş. Şimdi Bay Bennett şu mektup meselesini bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim doktor Watson. Profesör benden hiçbir zaman bir şey saklamamıştı. Bana oğluymuşum, kardeşiymişim gibi güvenirdi. Asistanı da olduğum için haliyle ona gelen her mektup elimden geçiyordu. Ama o seyahatten eve döndükten sonra her şey değişti. Londra'dan pulunun altında bir çarpı işareti olan mektuplar gelecek olursa elimi sürmememi tembih etti. Sonrasında bu mektuplardan birkaç tane geldi. Hepsinin de üstünde o işaret vardı. Bunlara cevap verdiyse de bilmiyorum. Çünkü doğrudan benim elime teslim edilen ya da gönderilecekler sepetine bırakılan bir şey olmadı. Bir de kutu var dedi Holmes. Ah evet şu kutu. Profesör o yolculuğundan küçük ahşap bir kutuyla dönmüştü. Almanya'ya özgü oyma işçiliğine benzeyen süsleri, beyefendinin bir kıta turuna çıktığını düşündüren tek şeydi. Neyse, bu kutuyu alet dolabına koymuştu. Bir gün bir ameliyat aletini ararken o kutuya da el attım diye öyle öfkelendi ki, o anda sarf ettiği sözleri şimdi dile getirmeye terbiyen müsaade etmez. İlk defa böyle bir şey oluyordu ve çok incinmiştim. Kutuya bilmeden el sürdüğümü anlatmaya çalışsam da nafileydi. Bütün gün bana dik dik baktı. Bunu kafasından bir türlü atamadığını sezdim. Bay Bennett cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Temmuz'un ikisinde oluyor bu, dedi. Sizin gibi tanık bulunmaz bir nimet, dedi Holmes. Not aldığınız diğer tarihlere de göz atmam gerekebilir. Büyük hocamdan öğrendiğim şeylerden biri de metottur. Davranışlarındaki anormallikleri ilk fark ettiğim an, bunun daha yakından incelenmesi gerektiğine karar vermiştim. Bu yüzden her şeyi not ettim. Bakın buraya da yazmışım. Aynı gün Temmuz'un ikisinde Roy'da saldırmış profesöre. Benzer bir sahne 11 Temmuz'da da yaşanmış ve daha sonra 20 Temmuz'da. Bunun ardından Roy'u ahıra bağlamak zorunda kaldık. Oysa hayvan çok cana yakın, sevgi dolu. Bunlarla başınızı ağrıttım galiba. Bay Bennett Holmes'ün onu dinlemediğini fark edince gücenmişti. Holmes ise hiç umursamadan yüzü kas kesilmiş halde gözünü tavana dikmiş oturuyordu. Bir gayretle silkinip kendine geldi. ''Acayip! Hem de çok acayip!'' diye mırıldandı. ''Bu ayrıntılardan haberim yoktu Bay Benet. Hikayeyi yeterince anlattık sanırım. Asıl şu sözüne ettiğimiz yeni gelişmelere geçelim mi?'' Konuğumuzun sevimli temiz yüzü birden karanlık bir hale almıştı. Sözüne ettiğim şey önceki gece oldu.'' dedi sonra. Gece iki gibi yatakta uyumaya çalışırken koridordan tok bir ses geldi. Kapıyı açıp dışarı baktım. ''Bu arada profesörün odası koridorun sonundadır.'' ''Peki tarih?'' diye sordu Holmes. ''Konuğumuz gereksiz bulduğu bu sorudan rahatsız olmuş olacak ki, ''Dedim ya efendim, önceki geceydi işte, 4 Eylül yani.'' diye karşılık verdi biraz da kızgınlıkla. Holmes ise başını sallayıp gülümsedi. ''Lütfen devam edin.'' dedi. ''Dediğim gibi, odası koridorun sonunda olduğu için merdivenlere gelirken benim kapımın önünden geçmesi gerekiyordu. Çok korkunç bir deneyimdi Bay Holmes.'' Ben ki sinirlerimin sağlam olduğunu sanırdım. Ben bile gördüklerim karşısında dehşete kapıldım. Koridorun ortasındaki pencereden süzülen hafif ışığın dışında her yer karanlıktı. O anda bir şeyin çömelmiş halde karanlık bir şeyin gelmekte olduğunu gördüm. Birden pencerenin önüne geldiğinde bunun o olduğunu fark ettim. Adam yerde sürünüyordu, Bay Holmes, bas bayağı yerde sürünüyordu. Öyle emekler gibi de değil, kafasını aşağı eğmiş, ellerinin ve ayaklarının üzerinde duruyordu. Ama böyleyken bile çok rahat hareket ediyor gibiydi. Gördüklerim karşısında o kadar şaşırdım ki ancak kapıma kadar geldiğinde toparlanıp sorabildim. Benden istediği bir şey olup olmadığını. O ise karşılık olarak hemen ayağa fırladı. Birkaç küfür savurdu ve hızla yanımdan geçip merdivenlere yöneldi. Bir saat kadar bekledim ama geri gelmedi. Odasına döndüğünde gün başlamıştı herhalde. ''Eee Watson buna ne diyorsun?'' diye sordu Holmes, nadir bulunan bir numuneyle ilgili sunumunu yeni bitirmiş bir patolog edasıyla. ''Lumbaga olabilir. Şiddetli ataklar sırasında başka türlü yürüyemez hale gelen bir vakaya rastlamıştım. Bu da insanın sinirini bozar elbette.'' ''Güzel, Watson, senin sayende ayaklarımız her zaman yere basıyor. Ama takdir edersin ki lumbaga olsa öyle bir çırpıda ayağı fırlayamazdı herhalde.'' ''Son zamanlarda çok zinde zaten.'' dedi Bennett Öyle ki hiç görmediğim kadar güçlü kuvvetli diyebilirim. Ama her şey ortada Bay Holmes. Böyle bir şey için polise gidemeyiz ve böyle giderse ne yapacağız diye kara kara düşünürken aklımızı yitireceğiz. Sonumuz hiç hayır alamet değilmiş gibi görünüyor. Edit yani Bayan Presbury benimle aynı fikirde. Daha fazla beklemeye tahammülümüz kalmadı. Bu gerçekten de son derece tuhaf ve düşündürücü bir vaka. Sen ne dersin Watson? Bir tıp adamı olarak konuşacak olursam, diye söze girdim. Bu vaka, daha çok akıl hastalıkları alanına giriyor gibi. Yaşlı adamın beyin faaliyetleri, yaşadığı gönül ilişkisinden dolayı zarar görmüştür. Kendini bu akıl dışı ihtiraslarından sıyırmak için yurt dışına seyahate çıkar. O mektuplar ve kutu da başka türlü bir özel münasebetle bağlantılı olabilir. Belki de içinde bonolar vardır ya da hisse senetleri falan. Ve köpek de bu mali anlaşmalarla ilgili hoşnutsuzluğunu sahibine saldırarak dile getirmeye karar verir. ''Hayır, hayır Watson. Bu işte bundan fazlası var. Şimdilik sadece...'' O anda kapı açılıp içeri genç bir bayan girince, Sherlock Holmes'un sözleri yarım kaldı. Bay Bennett, kadını görünce hemen ayağa fırlayıp kendine uzanan elleri tutmak için ona doğru koştu. Edit, canım, bir şey olmadı inşallah. Seni takip etmem gerektiğini düşündüm. Ah Jack, o kadar korkuyorum ki. O evde bir başıma kalamam.'' ''Bay Holmes, sözünü ettiğim hanımefendi budur. Kendisi nişanlım olur. ''Biz de yavaş yavaş oraya geliyorduk zaten. Öyle değil mi Watson?'' diye karşılık verdi Holmes gülümseyerek. ''Bayan Presbury, yanlış anlamıyorsam vakayla ilgili yeni bir gelişme oldu ve bunu bizim de bilmemiz gerektiğine karar verdiniz.'' Temiz yüzlü, güzel bir İngiliz kızı olan yeni konuğumuz, Bay Bennett'in yanında yerini alırken Holmes'e gülümseyerek karşılık verdi. Bay Bennett'in otelden ayrıldığını öğrenince buraya gelmiş olabileceğini düşündüm. Size başvuracağını bana söylemişti de oradan anladım elbette. Ah Bay Holmes, zavallı babama yardım edebilecek misiniz? Umutluyum Bayan Presbury. Ama hala karanlık noktalar var. Belki de anlatacaklarınız sayesinde olaya yeni bir ışık tutulabilir. Ne olduysa dün gece oldu. Zaten bütün gün tuhaf davranmıştı. Bazı zamanlar ne yaptığının farkında olmadığına eminim. ''Tuhaf bir rüyanın içinde yaşıyor sanki. İşte dün de öyle bir gündü. Artık öz babamı tanıyamaz oldum. Dışarıdan bakınca aynı adammış gibi duruyor ama aslında öyle değil.'' ''Neler olduğunu anlatın.'' ''Gece köpeğin avlama seslerine uyandım. Zavallı Roy, onu ahıra bağlamak zorunda kalmıştık.'' ''Jack, yani Bay Bennet'te anlatmıştır. Sürekli belayı bekler halde yaşadığımız için geceleri yatarken kapımı kilitliyorum. Benim odam ikinci katta.'' ''Dışarıdaki pırıl pırıl ay ışığını biraz seyredeyim.'' diye panjurları açık bırakmıştım. İşte köpeğin sesine uyanmış camdan gelen ışığa doğru bakarak yatmaya devam ederken babamın bana bakan yüzünü pencerede görünce ne kadar hafalladığımı anlatamam Bay Holmes. Az kalsın korkudan ölecektim. Babam yüzünü cama dayamış bir eliyle de pencereyi kaldırmaya çalışıyor gibiydi. O pencere açılsaydı herhalde aklımı yitirirdim. Gördüklerim hayal değildi Bay Holmes. Sakın öyle sanmayın.'' Herhalde bir 15-20 saniye taş kesilmiş halde durup o yüzü seyretmişimdir. Sonra birden kayboldu. Ama ben yataktan kalkıp da nereye gittiğine bakamadım. Sabaha kadar buz kesmiş halde titreye titreye yattım. Babam kahvaltıda son derece aksi ve huysuzdu. Geceki macerayla ilgili tek bir kelime bile etmedi. Ben de etmedim tabii. Sonra bir bahane uydurup buraya geldim. Holmes, Bayan Presburne'nin hikayesine çok şaşırmış gibiydi. Sevgili bayan, Odanızın ikinci katta olduğunu söylemiştiniz. Bahçede uzun bir merdiven var mıdır? Hayır Bay Holmes, işin inanılmaz yanı da bu ya. O şekilde pencereye ulaşması mümkün değil ama oradaydı. Tarihte 5 Eylül oluyor, dedi Holmes ve bu her şeyi daha da karmaşık hale sokuyor. Şaşırma sırası bu kez genç kadındaydı. İki seferdir tarihten söz ediyorsunuz Bay Holmes, dedi Bennett. Bu vakayla bir ilgisi olabilir mi? Olabilir elbette ama henüz elimde yeterince malzeme yok. Ayın evreleriyle delilik arasındaki bağlantıyı düşünüyor olmalısınız. Hayır, inanın öyle bir şey düşünmüyorum. Benimkisi bambaşka bir düşünce silsilesi. Not defterinizi bana bırakabilirseniz tarihleri kontrol etmek isterim. Şimdi düşünüyorum da Watson, nereden başlayacağımız belli gibi. Bu genç bayandan öğrendiğimize göre, ki sezgilerine güvenim tamdır, babası bazı tarihlerde olan biten hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu tarihlerden birinde bize randevu vermiş gibi karşısına çıkıveriyoruz. Beyefendi bunu unutkanlığına verecek, biz de harekatımıza kendisini yakından inceleyerek başlayabileceğiz. Bu harika olur, dedi Bay Bennett. Ancak sizi uyarıyorum, profesör bazen son derece asabi ve saldırgan olabiliyor. Holmes gülümsedi. Bir an önce yola çıkmamız için haklı nedenlerim var. Teorilerim doğru çıkarsa bunu çok daha iyi anlayacağız. Yarın Bay Bennett, yarın konfortta olacağız. Yanlış hatırlamıyorsam limanın şaşalı günlerinden kalma Chequers adında bir otel olacaktı orada. Watson, korkarım ki önümüzdeki birkaç gün yattığımız yeri epey yatırgıyacağız. Pazartesi sabahı meşhur üniversite şehrine doğru yola çıktık. Bu hiçbir bağlantısı olmadığı için Holmes'e kolay gelmişti elbette. Ama ben o sıralar işlerin fazlasıyla yoğun olduğundan her şeyi ayarlamakta epey bir güçlük çekmiştim. Holmes, sözünü ettiği eski pansiyona bavullarımızı bırakana kadar vakayla ilgili tek bir söz etmemişti. Watson, profesör öğle yemeğinden hemen önce yakalayabiliriz sanırım. Saat 11'de dersi var, öğle arasında da evde oluyor. Ziyaret nedenimiz ne olacak peki? Holmes notlarına baktı. 26 Ağustos'ta bir hareketlilik olmuş. Böyle zamanlarda ne yaptığını bilmediğini varsayarak harekete geçeceğiz. Oraya randevu üzerine geldiğimizde ısrar edersek itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Biraz yüzsüzlük etmemizde sakınca olmaz herhalde. En azından denemiş oluruz. Haklısın Watson, en azından denemiş oluruz. İşte bizim sloganımız bu. Hadi birilerine sorup yolu öğrenelim. Gıcır gıcır bir arabaya atlayıp sıra sıra dizilmiş eski fakülteleri geçtikten sonra iki yanı ağaçlarla çevrili bir yola sapıp evin önüne kadar geldik. Burası bahçesi çimenlerle ve mor salkımlarla bezenmiş hoş bir evdi. Profesör Presbury'nin konfor kadar sefahat içinde de yaşadığı dışarıdan bakıldığında bile belli oluyordu. Kapının önüne geldiğimizde camda beliren kır saçlı adamın gül kaşlarının örttüğü, büyük, kalın camlı gözlüklerinin ardından meraklı gözlerle bizi izlediğini fark etmiştik. Çok geçmeden mabedine girmiş, çılgınlıklarıyla bizi ta Londra'dan getirten gizemli bilim adamının karşısında yerlerimizi almıştık. Ne tavırlarında ne de görünümünde bir tuhaflık vardı. Aksine uzun boylu, iri yapılı, ağır başlı, oturaklı bir adamdı ve resmi tamamlayan cübbesiyle birlikte bir öğretmenin ihtiyacı olan bütün saygınlığı hak ediyor gibi görünüyordu. En çok dikkati çeken de gözleriydi. Meraklı, gözlemci, kurnazlığa kaçan zeki gözlerdi bunlar. Kart vizitlerimize baktı. ''Lütfen oturun beyler, size nasıl yardımcı olabilirim?'' Bay Holmes sevimli sevimli gülümsedi. ''Ben de size tam bunu sormak üzereydim profesör.'' ''Bana soracaktınız demek.'' ''Belki de bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bilemiyorum. Komforttan Profesör Presbrü'nin hizmetlerimden yararlanmak istediğini ikinci bir ağızdan duydum.'' ''Öyle demek.'' ''O meraklı, çelik grisi gözlerde bir an sinsi bir parıltı görür gibi oldum.'' ''Demek siz de başkasından duydunuz. Bu bilgiyi kimden aldığınızı öğrenebilir miyim acaba?'' ''Üzgünüm Profesör ama bizde gizlilik esastır.'' Neyse ki yanılmış olsak bile kimseye bir zarar vermedik. Size bir özür borçluyuz sanırım. Buna gerek yok. Bu meseleyi biraz daha açmak isterim. mi çekti de. Bu iddianızı destekleyecek bir mektup, bir telgraf ya da herhangi bir belge var mı elinizde? Hayır yok. Sizi benim çağırdığımı iddia etmeye kalkışmayacaksınız herhalde. Hiçbir soruya cevap vermemeyi tercih ederim, dedi Holmes. Tabii efendim ne haddinize, dedi Profesör kabaca. ''Ancak bu son sorunun cevabını kolaylıkla alabiliriz.'' diye tahmin ediyorum. Odanın bir ucuna kadar yürüyüp zili çalmasıyla Londra'dan dostumuz Bay Bennet'in içeri girmesi bir oldu. ''Girin Bay Bennet, bu iki beyefendi davet edildikleri iddiasıyla ta Londra'dan buraya kadar gelmişler. Benim bütün irtibatlarımı sen idare ediyorsun. Holmes adında birine bir şeyler gönderdin mi?'' ''Hayır efendim.'' diye yanıt verdi Bennet, yüzü kızararak. ''Başka söze gerek yok o halde.'' dedi profesör Holmes'e öfkeyle bakarak. Sonra da ellerini masaya dayayıp öne doğru eğilerek ''Şimdi beyefendi, varlığınız her türlü şüpheye açıkmış gibi görünüyor.'' Holmes omuz siltti. ''Lüzumsuz bir kabalık ettiğimiz için tekrar özür diliyorum.'' ''Bu neye yarar Bay Holmes?'' diye bağırdı yaşlı adam tiz bir sesle. Yüzüne gelip oturan soysuz bir ifadeyle önümüze geçip sırtını kapıya dayadı ve öfkeyle kollarını savurmaya başladı. ''Bu kadar kolay kurtulamazsınız.'' Bu anlamsız nefreti bize kusarken yüzü çarpılmaya, seyirmeye başlamıştı. Bay Bennett araya girmese odadan çıkmak için boğuşmak zorunda kalacaktık herhalde. Aman profesör diye atıldı genç adam. İtibarınızı düşünün, üniversiteden duyarlarsa ne olur? Bay Holmes tanınmış biri, ona böyle davranamazsınız. Ev sahibimiz suratını asıp kapının önünden çekildi. Evden dışarı fırlayıp ağaçlıklı yola çıktığımızda derin bir nefes aldım. Oysa Holmes olanlardan çok memnun gibiydi. ''Akademisyen dostumuzun sinirleri iptal olmuş.'' dedi. ''Galiba biz de biraz kabalık ettik ama en azından adamı yakından görebildik. Ah şuna bak Watson, haydut hala peşimizde galiba.'' Arkamızdan koşturan ayak sesleriydi duyduğumuz ama neyse ki gelen profesör değil asistanıydı. Adamcağız bize yetiştiğinde nefes nefese kalmıştı. ''Affedersiniz Bay Holmes, sizden özür dilemeye geldim.'' ''Aman sevgili dostum buna hiç gerek yok ki. Bunlar işimizin bir parçası.'' ''Onu hiç böyle tehditkar görmemiştim. Gittikçe daha sinsi bir adam olup çıkıyor. Kızının ve benim neden bu kadar endişelendiğimizi anlamışsınızdır sanırım. Ama siz de gördünüz kafası gayet iyi çalışıyor.'' ''Hem de çok iyi.'' dedi Holmes. Orasını yanlış hesaplamışım. Hafızasının sandığımızdan daha sağlam olduğu çok açık. ''Bu arada gitmeden önce bayan Presbury'nin odasının penceresine bir göz atabilir miyiz?'' Bay Bennett çalılıkların arasından bir yol açıp evin yan cephesine çıkardı bizi. İşte şurası, soldan ikinci pencere. Vay canına, erişmek mümkün değilmiş gibi duruyor. Ama siz de fark etmişsinizdir, sarmaşıklardan ve su borusundan dayanak almış olabilir. Ben şahsen oraya kadar çıkamam, dedi Bay Bennett. Doğrudur, normalde hiç kimse böyle tehlikeli bir işe kalkışmaz. Size söylemek istediğim bir şey daha vardı, Bay Holmes. Profesöre mektup gönderen Londra'daki adamın adresini buldum. Bu sabah yine bir mektup göndermiş. Güvenilir bir asistan olarak düştüğüm şu hallere bakın. Ama elden ne gelir? Holmes kağıttaki adrese şöyle bir göz attıktan sonra cebine soktu. Dorak. İlginç bir isim. Slav herhalde. Ama bu da zincirin önemli bir parçası. Biz öğleden sonra Londra'ya dönüyoruz Bay Bennett. Daha fazla kalmamızın bir anlamı yok. Suç işlemediği için profesörü tutuklatamayız. Delirdiğini kanıtlayamayacağımız için gözetim altına da aldıramayız. Şu an için herhangi bir şey yapamayız. Peki biz ne yapacağız? Biraz daha sabredin Bay Bennett. Yakında her şey çözülecek. Yanılmıyorsam önümüzdeki salı bir atak daha gelecektir. İşte o gün konfortta olmamız şart. Bu arada işler iyice sevimsiz bir hal almaya başladığı için Bayan Presbury'nin Londra ziyaretini uzatmanız mümkün mü? Hallederiz. O halde tehlikenin geçtiğine emin olana kadar geri dönmemesini sağlayın. Bu arada profesör de dilediğini yapsın. Ona engel olmaya kalkmayın. Keyfi yerinde olduğu sürece sorun yok. Dışarı çıkmış diye fısıldadı Benet endişeyle. Dalların arasından baktığımızda yaşlı adamı kapının önünde gördük. Dimdik ayakta dururken birden öne doğru eğildi. Kollarını sarkıttı ve başını sağa sola çevirmeye başladı. Asistanı bize eliyle sessizce alarm verdikten sonra ağaçların arasından çıkıp profesörün yanına gitti. İkisi de eve girerken aralarında ateşli bir tartışma başlamış gibiydi. Yaşlı adam ipuçlarını birleştirmeye başlamış olmalı dedi Holmes birlikte otele doğru yürürken. Yanında fazla kalmamış olsak da son derece berrak ve mantıklı çalışan bir beyni olduğunu anlamama yetti. Adamın patlamaya hazır bir bombadan farksız olduğuna şüphe yok. Ama onun açısından bakıldığında peşine dedektifler takılmışsa ve bunu ev halkının yaptığından şüpheleniyorsa o patlamasında kim patlasın. Korkarım yaşlı adam dostumuz Bennett'in başını epey bir ağrıtacak. Holmes yolumuzun üzerinde bir postaneye girip bir telgraf gönderdi. Akşam elimize ulaşan cevaba şöyle bir baktıktan sonra bana fırlattı. Komersiyel Rod'a gidip Dorak'ı ziyaret ettim. Yumuşak başlı, çek kökenli, yaşlı bir adam. Büyük bir mağazası var. Mercer. Mercer'ı hatırlarsın, dedi Holmes. Rutin soruşturmalarda işime yarıyor. Profesörün gizli gizli irtibat kurduğu adamla ilgili bir şeyler öğrenmemiz gerekiyordu. Uyruğu yaşlı dostumuzun Pırak ziyaretine işaret ediyor. Nihayet bir şeyler bir şeylere bağlanmaya başladı dedim. Şu ana kadar birbiriyle alakası olmayan bir sürü olayla karşılaştık. Örneğin bunların gözü dönmüş bir kurt köpeğiyle bir Avrupa seyahatinin arasında ya da gece vakti yerlerde sürünen bir adamla nasıl bir bağlantısı olabilir? Senin şu tarihlerse en büyük muamma. Holmes gülümseyip ellerini ovuşturdu. Eski otelin köhne salonunda çok methettiği şaraplardan bir şişe açıp karşılıklı oturmuş konuşuyorduk. O zaman önce tarihlerden başlayalım. Dedi. parmak uçlarını birleştirip sınıfa ders veriyormuş gibi bir havaya bürünerek. Buhar külahı genç adamın günlüğüne baktığımızda önce 2 Temmuz'da bir kriz yaşadığını, ardındansa bu krizlerin dokuzar gün arayla tekrarlandığını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu kuralı bozan tek bir listesine almış. Neyse, son olay 3 Eylül'de yaşanmış. Ondan önceki de 26 Ağustos'ta. Yani döngü bozulmamış. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Buna itiraz edemezdim. O halde şimdilik profesörün 9 günde bir, etkisi çok güçlü olan ama fazla da sürmeyen bir ilaç aldığını varsayabiliriz. Zaten ateşli olan tabiatı bu ilaç yüzünden daha da şiddetleniyor. Bu ilaca Prak alışmış. Şimdi de Londra'daki bir aracıdan temin ediyor. Her şey birbiriyle bağlantılı görünüyor Watson. Peki ya köpek, penceredeki yüz, koridorda sürünen adam… Dur bakalım, daha yeni başladık. Salıya kadar yeni bir gelişme olmasını beklemiyorum. O zamana kadar dostumuz Bennet'la teması koparmadan bu sevimli kasapanın tadını çıkarmaya bakalım. Sabah Bay Bennet durum raporu vermek üzere uğradı. Holmes'un tahmin ettiği gibi yaşlı adam evdeki herkese kök söktürüyordu. Genç asistanını bizim ziyaretimizden dolayı açıkça suçlamasa da onunla son derece kaba ve sert konuşuyor, bir şeylerden öç almaya çalışıyormuş gibi davranıyordu. Neyse ki bu sabah biraz olsun kendine gelmiş, kalabalık bir sınıfa o her zamanki müthiş derslerinden birini vermişti. Acayip nöbetleri saymazsak, dedi Bennett, onu hiç bu kadar enerjik ve canlı görmemiştim. Ama bu o değil, tanıdığımız adam değil bu. Bu hafta korkmanıza gerek yok, dedi Holmes. Ben meşgul bir insanım, Dr. Watson'a da ilgilenmesi gereken hastaları var. Önümüzdeki salı tam bu saatte burada buluşalım. Dertlerinize son vermeyi garanti edemem ama meseleyi çözebileceğimize inanıyorum. Bu arada olan biten her şeyden bizi haberdar edin. Sonraki birkaç gün Holmes'te görüşmedik. Ama pazartesi akşamı ertesi gün istasyonda buluşmamızı isteyen bir telgraf gönderdi. Komfort yolunda bana her şeyin yolunda gittiğini, evde huzurun henüz bozulmadığını ve adamın da son derece normal davrandığını anlattı. Aynı şeyleri akşam Chequers'e gelen Bay Bennett da tekrar etti. Londra'daki adresten yine bir mektup geldi. Bu sefer mektubun yanında küçük bir paket de vardı. İkisinin de üzerinde çarpı işareti olduğunu görünce hiç ilişmedim. Bundan başka bir gelişme de yok. Bize bu kadarı da yeter dedi Holmes canı sıkkın bir ifadeyle. Şimdi Bay Bennett bu gece bir sonuca varabileceğimizi tahmin ediyorum. Varsayımlarım yanlış değilse her şeyi açıklığa kavuşturabileceğiz. Ama bunun için gözünüzün profesörün üzerinde olması gerekiyor. Kesinlikle uyumayın ve her an tetikte olun. Kapınızın önünden geçecek olursa ona mani olmayın. Sadece sessizce peşinden gidin. Doktor Watson'la ben de orada olacağız. Bu arada sözünü ettiğiniz şu küçük kutunun anahtarı nerede? Saat cebinde. O halde dikkatimizi oraya vermeliyiz. O da olmazsa kilit çok sorun çıkarmaz herhalde. Evde güçlü kuvvetli başka kimse var mı? Arabacı Macbale var. O nerede yatıyor? Ahırda. Ona da ihtiyacımız olabilir. Şimdilik gelişmeleri görmeden bir şey yapamayız. Hoşçakalın, sabah olmadan görüşeceğiz sanırım. Profesörün odasına bakan bir yerde, çalıların arasında mevzi aldığımızda vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Gece epey bir serindi ama neyse ki biz de ona göre giyinmiştik. Çıkan rüzgar bulutları süpürdükçe yarım ay ara sıra yüzünü gösteriyordu. Dostumun bunca zamandır peşinde olduğumuz bu tuhaf vakanın nihayet sonuna gelmiş olabileceğimizi söylemesi, bu can sıkıcı nöbeti heyecanlı bir bekleyişe çevirmişti. 9 günlük döngüsü devam ederse bu gece profesörün en karanlık yüzünü görebileceğiz, dedi Holmes. Bu acayip belirtilerin Pırak ziyaretinden sonra ortaya çıkması, Londra'daki Pıraklı bir adamla mektuplaşmaları ve tam da bugün bir paket gelmiş olması tek bir şeye işaret ediyor. İlacın ne olduğunu ve neden alındığını hala bilmiyoruz ama paketlerin Pırak'ta bir yerden geldiği çok açık. Baştan beri aklımı kurcalayan mesele ise bunun neden düzenli olarak 9 günde bir aldığı, Belirtilerse son derece çarpıcı. Parmak eklemlerine sen de dikkat etmiş miydin? Etmediğimi itiraf etmek zorundaydım. Daha önce hiç görmediğim kadar şişkin ve çıkıktı. Her zaman önce ellere bakacaksın Watson. Sonra kol manşetlerine, pantolon dizlerine ve ayakkabılara. Şimdiye kadar tanık olduklarımızın bir sonucu olarak o parmak eklemlerinin Holmes bir an durup eliyle alnına vurdu. Ah Watson ne kadar aptalım. İnanılmaz gibi görünüyor ama doğrusu bu olmalı. Her şey bir adrese çıkıyor. Aralarındaki bağlantıyı nasıl da kuramadım. O eklemler. Ah o eklemler. Bir de köpek. Sarmaşıklar. Şu hayallerimdeki çiftlik evine çekilmemin zamanı geldi galiba. Dikkatli ol. Watson. Adam çıktı. Her şeyi kendi gözlerimizde göreceğiz. Nihayet. Dış kapı yavaşça açıldıktan sonra arkadan vuran lambanın ışığında Profesör Presbury'nin uzun silüeti belirdi. Üstünde yatak entaresi vardı. Kapının önünde dimdik duruyordu ama önceden gördüğümüz gibi kollarını öne doğru sarkıtmıştı. İleri doğru bir adım atar atmaz inanılmaz bir değişim geçirmeye başladı. Çömelip yere doğru uzanırken ellerinin ayaklarının üzerinde harekete geçti. Ara sıra enerji patlamaları yaşıyormuş gibi havaya sıçrıyordu. Evin cephesinden ayrılmadan köşeyi döndü. O gözden kaybolurken bu sefer Benet ortaya çıkıp peşine düştü. ''Gel Watson gel.'' diye bağırdı Holmes. Çalıların arasından olabildiğince sessiz sıyrılarak evin öbür tarafını görebilen bir yere geçtik. Yarım ayın aydınlattığı gecede profesör sarmaşık kaplı duvarın önüne çömelmiş halde açıkça görünüyordu. Biz onu izlerken birden inanılmaz bir çeviklikle duvara tırmanmaya başladı. Daldan dala atlarken elini ayağını nereye basacağını gayet iyi biliyor, bu olağanüstü gücün tadını çıkarıyor gibiydi. Üzerindeki geceliğiyle kendi evinin cephesinde ay ışığıyla aydınlanmış duvarda kocaman bir yama, oraya yapışmış dev bir yarasa gibi duruyordu. Bu eğlencesinden sıkıldıktan sonra yine daldan dala atlayıp aşağı indi ve öndeki tuhaf hareketleriyle ahıra doğru yöneldi. Bu esnada köpek de fırlamış, deli gibi havlamaya başlamıştı. Bir de sahibini görünce iyice köpürdü. Zincirlerini koparmak için sürekli ileri doğru hamleler yapıyor, heyecandan ve öfkeden titriyordu. Profesör köpeğin ulaşamayacağı bir yerde durup türlü yollarla onu kışkırtmaya başladı. Yerden aldığı taşları fırlattı, sopayla dürttü, elini iyice çıldırmış olan hayvanın ağzına yaklaştırıp yaklaştırıp kaçırdı. Hayvanın çoktan zapt edilemez hale gelmiş öfkesini şiddetlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Birlikte onca maceraya atılmışızdır ama hiçbirinde böyle tuhaf bir manzarayla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Sonra nihayet beklenen oldu. Ama kopan zincir değil, belki de daha kalın boyunlu bir hayvan için yapılmış olan tasmaydı. Zincirin şıngırtısının hemen ardından köpek ve adam yerde yuvarlanmaya başladı. Hayvan öfkeyle kükrüyor, adamsa tüyler ürpertici tiz bir çığlık atıyordu. Profesörün hayatı pamuk ipliğine bağlıydı şimdi. Vahşi yaratık onu boynundan yakalayıp sivri dişlerini derinlere kadar gömmüştü bile. Yetişip ikisini ayırmayı başardığımızda adam kendinden geçmişti. Benet'in sesi ve varlığı hayvanı yatıştırmamış olsa bunu nasıl yapardık bilemiyorum. Neden sonra gürültüye uyanan arabacı ahırın üstündeki odasından inip yanımıza geldi. Ben hiç şaşırmadım dedi olanları görünce. Bunu daha önce de gördüm. Köpeğin er geç üzerine atlayacağını biliyordum. Köpek bağlandıktan sonra profesörü odasına taşıdık. Kendisi de tıp eğitimi almış olan Benet, parçalanmış boğaza pansuman yapmaya devam etti. Keskin dişler şah damarının çok yakınına saplanmıştı ve kanama çoktu. Yarım saat kadar uğraştıktan sonra tehlikeyi gidermeyi başardık. Ben adama biraz morfin verdim. Çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Ancak o zaman birbirimize bakıp durumun ciddiyeti üzerine düşünebildik. Bence iyi bir doktora göstermek lazım dedim. Tanrı aşkına hayır olmaz diye atıldı Bennett. Bu rezalet ev içinde kalmalı ancak o zaman güvende oluruz. Bu duvarların dışına çıkacak olursa önüne geçemeyiz. Profesörün üniversitedeki konumu, Avrupa'daki itibarını düşünün. Hiç değilse kızının duygularını düşünün. Bence de, dedi Holmes, meselenin aramızda kalması mümkündür. Artık beyefendi de ayak altından çekildiğine göre belki bütün bunların bir daha yaşanmamasını bile sağlayabiliriz. Şu kutunun anahtarını bulalım Bay Bennett. Macbale hastaya göz kulak olur. Bir değişiklik olursa bize haber verir. Profesörün şu gizli kutusunda ne bulacağız bakalım. Kutunun içinde fazla bir şey yoktu ama olanlar da yeterliydi. Biri boş, biri dolu iki ilaç ampulü, bir şiringa, tuhaf, eciç bücüş yazılmış mektuplar. Bütün zarfların üzerinde Bay Bennett'in sözünü ettiği işaretler vardı ve hepsi de komersiyel rottan A. Dorak imzasıyla gönderilmişti. Bunlar Profesör Presbury'e gönderilen şişelerin faturaları ya da alınan paraların makbuzlarından ibaretti. Ama içlerinde bir mektup vardı ki düzgün yazısıyla ve Avustralya puluyla diğerlerinden ayrılıyordu. İşte aradığımızı bulduk diye atıldı Holmes heyecanla zarfı yırtarken. Saygıdeğer meslektaşım, hepimizi onurlandırdığınız ziyaretinizin ardından meseleyi etraflıca düşünme fırsatım oldu. Bu tedavinin sizin açınızdan bazı haklı sebepleri yok değil. Ancak deneyimlerimizde gördüğümüz risk faktörünü göz önüne alarak sizi uyarmak zorundayım. İnsansı maymunlardan elde edilen bir serum kullanmanın daha doğru olacağına inanıyorum. Size daha önce de izah ettiğim gibi ben o sırada elimizin altında yalnızca onlardan bulunduğu için siyah yüzlü langur maymunu kullandım. Langurlar sürünür ve tırmanır, insansı maymunlar ise daha dik yürüyebilirler ve her açıdan bize daha yakındırlar. Sizden son olarak bu süreçle ilgili henüz kimseye bir tebligat yapmamanızı rica ediyorum. İngiltere'de bir müşterimiz daha var ve ikinizle de dorak temas kuracak. Haftalık raporlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla. H. Hey, Lauenstein Lowenstein. Bu isim gazetede okuduğum küçük bir haberi hatırlatmıştı bana. Haberde fazla tanınmayan bir bilim adamının gençleşme ve hayat iksiriyle ilgili çalışmalar yaptığından söz ediliyordu. Pıraklı Lauenstein Adam bu mucizevi serumun içeriğini açıklamayı reddettiği için meslekten men edilmişti. Hatırladıklarımı odadakilerle de paylaştım. Bennet hemen kitaplıktan bir zooloji ansiklopedisi indirdi. Langur diye okumaya başladı. Büyük, siyah yüzlü langur maymunları himalayaların eteklerinde yaşarlar. Tırmanıcı maymunların arasında en büyüğü ve insana en çok benzeyenleridir. Ardından daha ayrıntılı bilgiler geliyor. Evet Bay Holmes sayenizde meselenin kökenine inmeye başardık. Asıl köken diye söze girdi Holmes. Tezcanlı profesörümüz de, Gençleşme hayalini uyandıran şu zamansız gönül ilişkisinde yatıyor. İnsan doğayı aşmaya kalkışınca böyle düşüp yerlerde sürünebiliyor. En yüce insan bile kaderin düz yolundan sapmaya kalkıştığında bir hayvana dönüşebiliyor. Holmes elinde tuttuğu ilaç şişesine bir süre bakıp sessizce oturdu. Bu adama dağıttığı zehirden dolayı suçlu konumuna düştüğünü bildiren bir mektup gönderdiğimde bir daha sorun çıkmayacaktır. Ama her zaman bu tür şeylerle yeniden karşılaşabiliriz. Başkaları daha iyi yöntemler de bulabilir. İşin orası tehlikeli işte. Hem de insanlık için büyük bir tehlike bu. Gözünü hırs bürümüş, maddiyattan başka bir şey düşünmeyen insanların o değersiz hayatlarını uzattıklarını düşünsene Watson. Çark tersine dönecek. En zayıf olanlar hayatta kalacaktır. O zaman zavallı dünyamız çöplüğe dönüşmez miydi? Sonra birden hayalperest aradan çekildi ve eylem adamı Holmes onun yerine geçip oturduğu yerden fırlayarak ayağa kalktı. Bence söylenecek bir şey kalmadı Bay Bennett. Olan biten her şey genel teorimize uyuyor artık. Elbette bunu herkesten daha önce fark eden köpek oldu. Kokusundan anlamış olmalı. Roy'un asıl saldırdığı profesör değil, maymundu. Roy'u azdıran da aynı maymundu tabi. Bu yaratık için tırmanmak büyük bir zevk olduğundan genç bayının penceresine çıkmış olmasında başka bir neden aramak gereksiz. Erkenden bir tren var Watson. O zamana kadar check verse bir çay içsek iyi olur.